Kentler lezzetler. Hazırlayan ve sunan Hüzin Yalın. <Gülüyor> Sevgili Açık Radyocular merhaba. Bu haftada kentler lezzetlerde geçen hafta kaldığımız yerden bir güzel kentin tadına varmak üzere birlikteyiz. Esasında geçen hafta kaldığımız yerden bir güzel kentin tadı diyorum ama aklımdaki bu hafta ikinci bir kente de şöyle biraz ulaşmak ve biraz onun da tadına bakmak. Geçen hafta da zaten programın sonunda söylemiştim. Bu hafta Filibe'ye devam edeceğiz. Filibe kentinin güzelim lezzetlerini tarihinden... Arkeolojisinden, coğrafyasından gelen ve sofraya koyduğu lezzetlerini kısaca şöyle bir gözden geçirmiştik geçen hafta. Orada eksik olduğunu düşündüklerimi. mi? Tamamlayacağım ve Sofya'ya gideceğiz. Ee, sanıyorum pek çok olası başka şehir arasına Sofya'yı ve Filibe'yi seçmemin geçen hafta söylediğim benzer işte birbirine benzeyen bir sürü nedenden başka bir neden daha var. Ee, ben kendimi kötü hissediyorum. Çok uzun bir zaman Yunanistan için aynı şeyi yapmıştım ben. Nasılsa çok yakınımda gider görürüm. İşte iki saat mesafe yer arabaya atlar giderim falan diye görmediğim ve tanışmayı bu kadar geciktirdiğim bazı yerler kentler var Sofya'da bunlardan birisi bir kere gördükten sonra da e, valla mahcup olmuş hissediyorum kendimi evet Sofya çok muhteşem muazzam dünyanın en güzel muhakkak görülesi kentlerinden birisi değil ama Bulgaristan'la e, kültür bağlarımız tarih bağlarımız coğrafi bağlarımız komşuluğumuz hala ortak olduğumuz pek çok e, kültürel nokta başta da yemek kültürü olmak üzere e, gerçekten Sofya'nın da hani zaten gitmeden de sorsanız söylerdim Evet bunu itiraf ediyorum. Gittikten sonra büsbütün e, dikkate değer olduğunu, bunu hak ettiğini bana düşündürtüyor. O yüzden bu hafta Bulgaristan gezimizi sade Filibe ile kısıtlamayıp Sofya'ya da biraz uzatmak niyetindeyim. Böylece yıllardır ihmal ettiğim Bulgaristan'a gönül borcumu ödemiş olacağım kültürel anlamda. Geçen hafta Filibe'den esasında eline boyuna bayağı uzun konuştuk. Ama yine de tabii ilave etmek isteyeceğim bir iki bir şey kaldı. Aslında bu kentler öyle hoş kentler ki filibe benzeri e, tarihi e, işte eski zaman kentleri geçmiş zaman kentleri çok çok uzun da konuşulabilir haklarında hani her bir müzesi için bir program yapabilirim çünkü çoğunlukla geçen haftada bahsetmiş olduğum gibi etnografya müzesi tarzında dolayısıyla kültürün içinde yaşadığı geçmişte yaşamış ve hala da sürmekte olan pek çok kültür ögesini gözlerinizle görüp o yaşamlara elinize dokunduğunuzu hissedebileceğiniz mekanlar e, yeme içme dünyası da öyle e, özel olarak e, Plovdi ve Özgüba bazı şeyler var ama genelliğinde Bulgaristan'da da hani yemeklerin çok bizden farklı bir mutfak yaratmasını beklemiyoruz. Her bu yerde ve açıkça da kabul edilerek Osmanlı mutfağının etkisi, Türk mutfağının etkisi olduğu zaten söyleniyor, görülüyor ama olsun lezzetler bazen de Tüketildikleri ortamdan ötürü değer kazanıyorlar. Ee, orada da böyle bir e, olay var. Plovdivin yemeklerinden ziyade. E, Plovdivin o diyelim ki bir kahveyi tükettiğiniz kahvesi önemli. E, eski kentin içindeyseniz eğer e, işte kent manzarasını görerek sağ tarafınız Roma, sol tarafınız Osmanlı olduğunu bilerek çok güzel böyle çardaklı, e, şahane çiçekli bitkiler sardırılmış Akdeniz usulü kahvehanelerde tükettiğiniz e, kahve bu. O zaman da İçtiğiniz kahvenin tadından veya Plovdiv'e özgü bir farklılık taşıyor olmasından çok onu tükettiğiniz ortamla ilgileniyorsunuz tabii. Plovdiv'in tabii yeni bölümü de hani bütün Avrupa'daki yeni kentler gibi bir takım benzerlikleri de farklılıkları da olsa da modern yaşam alanları var. Ama örneğin alışverişe ayrılmış olan ve sadece yayaların girebildiği ana caddesi Batı Avrupa'daki kentlerin çoğunda özellikle İtalyan kentlerinde görülen benzerlerini hiç aratmayacak kadar şenlikli ve hoş. Plovdiv'deki meşhur işte şehir meydanı da öyle hareketli canlı. Hani bunları geçen program söylememiştim. Bir aktarmak istedim. Plovdiv ile ilgili eklemek istediğim iki şey var. Birinden geçen hafta söz etmiştim biliyorum ama o beni çok heyecanlandırdığı için tekrarlayacağım. E, diğeri de biz Osmanlı e, işte mirasçılarını ilgilendiriyor. E, Plovdiv'deki Cuma Camisi ki onlar da Zumaya Mask diyorlar ona şimdi. E, Düğün Avrupa'da e, Endülüs Emevilerinin İspanya'da bıraktıkları camilerden sonra onları saymazsak en eski cami olarak kabul ediliyor. En, e, e, dolayısıyla da kadim tarihe e, Filibe'nin Cuma e, Camisi e, sahip bu yörede en azından Doğu Avrupa'da. İkinci noktada Plovdiv'in bir tiyatro ve müzik şehri olması. Bana en çok lezzet veren şeylerden birisi de bu. E, tiyatro geleneği de müzik geleneği de zaten geçen programda sözünü ettiğim konservatuvarın varlığıyla hani kanıtlanmış vaziyette. Plovdiv hep sanatla iç içe yaşayan bir şehir. Örneğin e, Plovdiv Drama Tiyatrosu e, işte e, 1881'de e, Bulgaristan'da kurulan ilk profesyonel tiyatro grubu olarak hayata geçiyor. Plovdiv'de bir kukla tiyatrosu var. O da 1948'lerde filan gene hani 20. yüzyılın neredeyse yarısına gelmeden kurulmuş oluyor. E, ve Plovdiv Operası gene 1953'te kurulmuş. Bir de Plovdiv Flarmoni Orkestrası var ki gene 1945'lerde bakın düşünün yani Avrupa'nın böyle en çalkantılı olduğu zamanlarda e, Plovdiv'de e, bir takım sanat faaliyetleri çok ısrarla sürdürülebilmiş e, ve bu e, Plovdiv Flarmony Orkestrası'yla Shostakovich, e, e, Rostopovic e, Richter gibi e, işte çok ön, önemli e, solo sanatçıları da e, çalışmışlar çalmışlar vesaire zaten de Avrupa'da tanınan bir orkestra sadece güzel sanatların bu bölümü değil e, halk sanatları da çok tabii ki e, gelişmiş ve üzerinde durulan konulardan birisi işte folklor e, toplulukları var e, ve Trakya e, geleneksel korosu adı altında Grammy ödüllerine filan aday olan hani biliyorsunuz Bulgarların sesinden geçen hafta söz etmiştim büyülü nereden geldiği bilinmez bu dünyadan değil falan diye adlandırılan insanın içini titreten ses tonlarına çıkabiliyorlar böyle bir Bulgar ırkının Bulgar ırkıda kimse onu da geçen hafta konuştuk ama Bulgaristan'da yaşayanların böyle bir özelliği var Aralarında Grammy almış, ödül almış topluluklar da var. Yine bu Plovdiv'deki Trakya geleneksel korosu da Grammy ödülüne aday olan topluluklardan birisi ki bu tabii ki bu kadar küçücük bir şehirde sanata ne kadar önem verildiğini ve ne kadar da insanların sanatla iç içe yaşadığını gösteren çok hoş bir lezzet. Benim böyle sokaklarını dolaşırken bile damağımda tat bırakan şeylerden birisi. Konservatörün önünden geçerken içerideki çalışmaları duyabiliyorsunuz. Dışarıya Aryalar işte bilmem klasik müzik parçalarının öğrenciler tarafından e, icra edilişi e, taşıyor. Geçen hafta caz, e, lokal yerel caz festivalinden söz etmiştim. Bazen öyle bir müzik sesi gelebiliyor. Çok hoş yani bu şehrin lezzetlerinden birisi. Evet gelelim Sofya'ya. Sofya bu hafta biter mi bilmiyorum valla. Çünkü ben orayı gezerken ve orada işte bir belli bir zaman kalıp bir şeyler yaşarken e, söz etmeye başlasam hani çok da fazla ne söylerim bilmiyorum. Çünkü insanların aşağı yukarı bilip tahmin ettiği kültürel ve tarihi özelliklerden bahsedeceğim gibi gelmişti. Ama bu programı hazırlamak için e, tekrar şöyle bir bilgi dağarcığımı, notlarımı gözden geçirirken a, aldığım notların sayfalar tuttuğunu ve belki de bir haftada bitemeyeceğini gördüm. Onun için başlayalım bakalım nereye kadar gidersek sıkılmadığınız sürece. Ayrıca nasılsa tehlike yok. Bir kere her şeyden önce komik bir şey söyleyeceğim. Sofya'nın hani böyle her şehrin böyle kardeş şehirleri olur ya dünyada birbiriyle kardeş olan şehirler var. Sofya'nın da Türkiye'deki kardeş şehirleri bir değil üç tane şehirleri bir tanesi Ankara bir tanesi Bursa bir tanesi Maraş. Ne alakası var demeyin. Hani Ankara tamam başkent olduğu için ve birazdan biraz Sofya'nın tarihinden bahsedeceğim. Geçen hafta sonradan yaratılmış bir şehir yokmuş dedim. Hani yanlış anlaşılmasından sonra ürktüm kendi söylediklerimi dinleyince. Tabii ki eskiden böyle bir şehir varmış. Aynı Ankara'yı kurduğumuzda Atatürk onun yerinde de eski bir yerleşim alanı mevcut olduğu gibi. Ben sadece bugünkü anlamda bir başkent ihtişamıyla büyük bir şehir olarak yokmuş demek istedim. Bir yeni kurulan Bulgaristan devletinin başkenti olarak yeniden yapılandırılmış demek istedim. Ankara için de bu söz konusu. Eh, onların kardeş şehir olması çok normal. E, Bursa bir imparatorluğun başkentiymiş. Tabii ki böyle belki kolay. Maraş ne alaka bilmiyorum. Ee, yani bunu bu program esnasında keşfettim. Ankara'yı biliyordum da. Dolayısıyla Maraş'ı bir araştıracağım. Bir şey bulduğum zaman sizinle paylaşmaya söz veriyorum. Sofya'da benim ilk karşıma çıkan, beni en etkileyen şey doğrusunu isterseniz kentin yeşilliği oldu. Sofya kentinde hani belki de e, aslında komünist rejimin e, yaptırımları arasında hani Devlet eliyle yaptırılan güzelliklerden birisi olabilir diye de düşünebilirsiniz. Parkların korunması işte ne bileyim şehirlerin yeşillendirilmesi ama genelde nedense psikolojik olarak belki de işte yaşamın diğer boyutlarının hatırlattığı daha disiplinli yaşam daha böyle Stalin tarzı bloklaşmış ve çok hani beton görüntüsünde binalar çok haşmetli binalar ama aslında bir estetikleri yok filan böyle bir şeyden ötürü pek yeşillik parkmak böyle hani bağdaştırlamamış olabilir zihinlerde. Oysa Sofya hiç öyle değil. E, bayağı ciddi bir böyle yeşil bir kuşak diyebileceğimiz bir park alanıyla çevrili bütün kent. E, bunlardan en önemlisi aslında 3-4 tane var da en önemlisi de e, Borizova. ...bahçeleri... ...Borizabagradina dedikleri bahçeler... ...bu tabii ki şehrin merkezinde... ...ve şehrin merkezinde olması demek... ...tabii ki halkın günlük yaşamının... ...önemli bir bölümünü... ...keyfi istedikçe, dinlenmek istedikçe... E, ...diyelim en azından... ...o oraya ait olan bölümünü... ...parklarda, bu parkta geçirebildiği anlamına geliyor... E, ...işte e, güney park var... ...kuzey park var, batı park var falan... ...ama yani e, her biri de... E, ...diyelim ki herhangi bir şehrin... E, ...işte... E, Epey bir yıldır orada mevcut bulunan parkları kadar güzel ama bir tanesi beni daha küçüklerden bir tanesi beni çok etkiliyor. Bir ta iki tane aslında birinin ismini çok seviyorum Doktor Bahçesi adı Doktorların Bahçesi bu Sofya'nın merkezinde ee, bir tanesi de ismini seviyorum yani bir tanesi de City Garden şehir bahçesi denilen onun da böyle karşısında oturup ben çok hoş çok güzel bir e, dinlenme e, hani rahatlama zamanı geçirdim o yüzden de benim damağımda çok güzel bir tadı olarak kalmış bulunuyor nerede derseniz e, kentin ortasında e, Sheraton olan eskiden galiba şimdi değişmiş ama eskiden şeritin olan eski şeritin deyince veya şaratın deyince zaten oraya götürüyorlar bir otel var bir de büyük Sofya oteli var bunların ikisi kentin nirengi merkezleri noktaları Sofya otelinin önünde e, bu e, kent bahçesi City e, Garden dedikleri minik park var ve Sofya otelinin attığı giriş katı da zaten bu parka bakan bir kafe var orada bir soluklanıp kahve içerseniz e, hani şehre gezmeye keşfetmeye başlamadan önce Kendinizi iyi hissederek bu işe kalkışmış oluyorsunuz. Bir de e, Sofya kenti Vitoşa Dağları'nın eteğinde. Vitoşa Dağ enteresan. Enter zaten Bulgaristan pek çok açıdan bana Karadeniz'in e, doğa e, özelliklerini ve bitki örtüsünü hatırlattı. Yemyeşil vesaire. Vitoşa Dağı'nın eteklerinde e, ve Vitoşa Dağı'na doğru kentin büyüdüğü yerde de Vitoşa Doğal Parkı var. Bu da güzel parklarından birisi. Niye ben bu programa parkla başladım? Çünkü itiraf ediyorum ben Sofya'ya gitmeden bu kadar yeşil bir şehir bulacağımı düşünmüyorum. Açıkçası ee, ama böyle Hoş yeşilliklerle parklarla dolu Bir kent karşıladı beni Şimdi isterseniz daha fazla başka boyutuna Devam etmeden önce bir şöyle Kısaca yani geçen hafta söyledim sonra da yanlış e, anlaşılacağından korktum falan dedim ya tarih meselesini bir e, sağlama bağlayalım e, bir üstünden gideyim e, Sofia tabii ki e, yeni bir şehir yani başkent olarak Bulgaristan'ın başkenti olarak yaratılmış olan Sofia e, Taptaze yepyeni bir şehir e, ondan evvel orada bir yerleşim alanı varmış ama böyle önemli bir şehir söz konusu değilmiş ama nedir bu yerleşim alanı onu da böyle e, es geçmeyelim e, çünkü şu anda tabi Avrupa Birliği'ne katıldıktan sonra onlar böyle istatistikleri falan çok meraklılar ya İşte Sofya ile ilgili anlatılan şeylerin başında Dünyanın e, pardon Avrupa Birliği'nin 15. en büyük şehri olması falan da geliyor e, Yani böyle büyük şehir kategorisinde sayılınca Geçmişte neydi acaba diye de insan bir bakmak istiyor e, Esasında Sofya orijinal olarak e, Traklar'ın yerleştiği bir yerleşim alanıymış Kentin hala Serdika veya Sardika denilen bir bölgesi var Ki bu bölge e, işte eski çağdaki yerlerde e, yerleşmiş olan uygarlıkların kalıntılarını e, içinde barındırıyor. Birazdan konuşacağımız Roma kalıntıları da dahil olmak üzere Traklar buraya Serdika demişler. E, büyük ihtimal e, buraya gelen gene onların arasında bulunan. Kelt asıllı Serdilere gönderme olsun diye herhalde. Ee, i̇şte e, MÖ 4. yüzyıla kısa bir süre Makedonyalı Filip tarafından yönetilmiş, ondan sonra da e, tabii oğlu İskender tarafından Büyük İskender tarafından, e, arkadan da Romalılar tarafından e, fethedilerek bir Roma kenti haline gelmiş. E, bugün Serdika kentin Serdika denilen göbeğindeki meşhur o tarihi alanda bulunan kalıntılar da tabii ki o dönemden kalma işte ve ondan sonra e, biraz. E, municipium denilen hani Romalıların e, yönetim sisteminde municipium seviyesine ulaşmış ve bir be, be, be, belli bir bölgenin idari merkezi haline gelmiş aslında ve de kentle ilgili ilk böyle hani yazılı söz ediş bahiste e, Pitorlami tarafından Milattan sonra 100. yılda olduğu söyleniyor. Serdika büyümüş işte e, ve e, bir takım e, farklı şehri gezerseniz zaten gözünüzde görebileceğiniz kadar farklı sınırlara ulaşmış onları aşmış vesaire filan ve de sonuçta e, bir Hun istilası sırasında e, 447 falan dolaylarında e, yerle bir olmuş. Hunlar tabi Avrupa'da pek çok yeri yerle bir ...üretmekle meşhur bildiğiniz gibi. Bu da... ...o kentlerden birisiymiş. Sonra... ...Bizanslı İmparator 1. Justinyen... ...tekrardan kurmuş şehri. Ve o da Serdika yerine... ...bu sefer şehre... E, ...Sredets yahut... E, ...Treaditsa falan gibi böyle işte... ...orada yaşayan Slav e, kabilelerin... ...Slav... E, ...halkının e, milletinin isimini... ...vermiş. Onları hatırlatan bir isim vermiş. E, ve e, zaten de... ...bu kentin en parlak dönemlerinden... ...birisi olmuş. Ama... E, işte Osmanlı yönetimi de oraya geldiğinde bir süre sonra bu kenti biraz oradaki merkezleri haline getirmişler. Hiçbir şekilde bugünkü Sofya kentiyle tabi gene ilgisi olmayan işte yerel yönetimin merkezi olsa da minicik yerleşim alanı olan bir kentten bahsediyoruz. Osmanlıların eline geçmeden önce zaten 1. Bulgar İmparatorluğu varmış. O bölgede artık 1. Bulgar İmparatorluğu krallığı kurulmuş. Onun tabi kentlerinden birisi. ...Sofya Sancağı var... ...Osmanlı'da da Sofya Sancağı'nın başkanı oluyor... ...merkezi oluyor Sofya... ...ve böylece de sonuç olarak... ...günümüzdeki Sofya'ya ulaştığımızda... ...aynen Plovdiv için söylediğimiz bir şeyi söylemekte... ...insan zorlanmıyor... ...ginç olan tarafı... ...tarihinden taşıdığı bu özellikleri... ...yazılı olarak kaynaklara... ...Osmanlı kısmını fazla geçirmemeye... ...özen gösterse de... ...insanın günlük hayatın içerisinde... ...rahatça görebileceği kadar... ...muhafaza etmiş olması... ...ayrı turistik veya tarihi alanlar olarak değil... ...biraz o açıdan demiştim... ...Blovdiv'de İstanbul'a ve Roma'ya benziyor... ...Sofya'da da o var... ...İç içe yan yana... ...Balkanların hepsinde bu var zaten... ...İç içe yan yana sokaklarda... iç içe yan yana değişik tarihler... ...ve değişik e, imparatorluklar... ...milletler, milliyetler... ...sanki görünebiliyor gibi... ...sonunda tabi Bulgaristan'ın tarihi neyse... E, ...Sofya'nın tarihi de biraz öyle olmuş... 1877 78 yılındaki... ...Osmanlı-Rus savaşında... tabii ki Bulgaristan önemli konulardan birisiymiş ve 1879'da da Bulgar Krallığı haline gelerek Osmanlı'dan özgürlüğüne elde etmiş geri almış her neyse. Ondan sonra da 2. Savaşı'nda filan Bulgaristan'ın durumunu artık bu programın lezzetli şeyler konuşma boyutuyla fazla da bağdaşmadığı için eski bilgileriniz nasılsa benden iyidir bu konuda. Bu bilinmeyen bir şey değil Avrupa'nın tarihinin bu boyutu. Buraya kadar tarih deyip kentin lezzetlerine geri dönmek istiyorum. Şimdi şehirde en son bir City Garden şehir bahçesi dediğimiz yerde kalmıştık. Bundan başka ne görülür, ne neden tad ve ne, ne yenir içilir bu şehirde bir ona bakalım. Bir kere e, Sofya'nın böyle hani e, yerleri kaldırım e, ufak paket taşlarıyla döşeli. Rönesans daha doğrusu Neo Rönesans ve Viyana mimarisi tarzında e, inşa edilmiş binalarla dolu. İşte dediğim gibi yerdeki o e, paket taşları bir de onlar böyle sarı e, daha hani bildiğimiz gri değil de sarımsık paket taşları. E, filan böyle hani tarihin göbeğinde olduğunuz hissettiğiniz bir merkez bölümü var. E, Oboriş'te bölgesi, Oborişte Mahallesi. Burası gerçekten hani e, Avrupa'daki herhangi bir kentin, herhangi bir başkentin Old City, altstadt, her neyse eski kent denilen e, merkez bölgelerinden e, bir tanesi. Çok da hoş, keyifli. Onlardan farklı bir şey düşündürtmüyor insana. E, ama işte hemen bunun içerisinde bunlar genellikle Avrupa tarihini taşırlar tabii biliyorsunuz içlerinde. Bunun hemen biraz arkasında Serdika bölgesinde Roma kalıntılarının hala şu anda kazınarak çıkarılmakta olduğu bir daha öndeki çok daha eski bir tarihe ait olan bir bölge var Bu, bu, bu Balkanlarda ve Bulgaristan'ın diğer bölgelerinde de olduğu gibi sık rastlanan şeylerden birisi Tarihin iç içe olduğu noktalardan bir tanesi e, Kentin gene insana lezzet e, anlamında e, hani Gerçekten yemek lezzeti de, de ağzında bırakabileceği bir yer Marie-Louise bulvarı Çünkü Marie-Louise bulvarı esasında böyle ticari bir alışveriş ve, ve işte iş alanı e, Ve çok da böyle estetik bir tarafı yok Yok ama e, vazrazdan denildikleri mahallenin içerisinde. E, burada e, Sofya'nın e, hal ve yiyecek içecek pazarı var. Merkezi Sofya pazarı diyorlar bu adına. Dolayısıyla da hani yemek için herhangi bir alışveriş derdiniz veya gittiğiniz kentlerde yemeseniz bile yiyecek satılan yerleri görüp de ağzınızın suyu akma ve damağınızda güzel tatlar kalma alışkanlığınız varsa Mariluz Bulvarı tavsiye edecek yerlerden bir tanesi. Biraz evvel Vitoşa Dağı'ndan bahsetmiştim. Vitoşa Dağı'na doğru kent uzadığında, oralara o tarafına kentin o bölgesine gittiğinizde çok önemli bir bölgeye geliyorsunuz. Boyana bölgesi e, Boyana, Boyana Kilisesi var burada. Boyana Kilisesi, UNESCO'nun koruması altında olan tarihi kültür miraslarından birisi. Gerçekten çok ilginç, çok hoş. Aynı zamanda burada içinde 650-700 bin taneden fazla hani sergilenecek yer olmadığı için sergileyemiyorlar. Sadece 10-15 bin tanesi galiba demiş ama depolarında 650-700 bin taneden fazla e, sergilenecek e, eser bulunan bir ulusal tarih müzesi var. Hani vakit olursa çok da 10 bin tane şeyin sergilendiği bir müze, gerçi küçük bir müze ama vakit olursa hoş olduğunu düşünüyorum. Gene şehrin ortasında St. George Rotundası var. Bu St. George Rotundası çok eski, Sofya'nın en eski binası. Sofya'nın en eski binası Erken Hristiyan dönemine ait bir kilise ve adından da anlaşılabileceği gibi yuvarlak e, silindirik biçimde bir kilise ve e, tuğladan yapılmış kırmızı tuğladan yapılmış bir bina çok hoş. Bu rotundanın karşı tarafında sırayla çok hoş böyle çardakların altına yerleşmiş 3-4 tane restoran göreceksiniz. O restoranlardan bir tanesinde oturup yemek yemek isterseniz e, alacağınız lezzet yediğiniz yemekten çok yine e, bulunduğunuz mekandan ortamdan gelecek çünkü itiraf etmek gerek ki köylerine gittiğiniz zaman otantik olarak e, hazırlayan e, ellerden yediğiniz zaman e, Bulgar mutfağı bize hiç yabancı olmayan çok lezzetli bir mutfak çok değişik çok özgün falan değil bizim için çünkü aşağı yukarı aynı mutfak bizim Osmanlı'dan devraldıkları Balkanlardan bizim devralmış veya işte etkilenmiş olduğumuz falan her şey orada da var ama e, şehirde özellikle de Sofya'da herhangi bir restoranda gidip bir yemek yemeye kalkışırsanız yediğiniz yemeğin fazla akılda kalacak çok özel bir tarafı olacağını beklemeyin. Hani bir iki tane çok özel hatta yanılmıyorsam Michelin yıldızı almış bile bir tane restoran var ama bunlar yani hani rotodonun etrafında oturayım keyif yapayım, tarihi seyredek. Onun önünde çünkü bir arkeolojik kazı alanı. Erken Hristiyanlık dönemine ait bir bina ama önünde başka bir dönemden kalma bir bulgular için yapılmış arkeolojik bir kaza alanı da var. Yani orada yemek yemek çok keyifli, küçücük, minik, böyle çok samimi bir meydan. O çardaklı restoranlar çok hoş ama mesela sofranıza özellikle istemediğiniz takdirde e, zeytinyağı gelmiyor daha ayçiçek yağı geliyor. Salatanıza zeytinyağı koymak istiyorsanız bunu özel olarak istemeniz gerekiyor. Yemekler orada. E, Bulgaristan'ın başka verilerinde bulabileceğiniz özgün yemeklerden çok Avrupa'nın ve özellikle Doğu Avrupa'nın her yerinde bulabileceğiniz somon balığı veya işte jambon gibisinden daha veya omlet gibisinden daha alel usul böyle biraz kafe tarzı yemekler. Ama keyfi için değer mi? Vallahi doğrusunu isterseniz değer. Belki hani belli bir zaman şehri yürüdükten sonra ben gidip oraya oturduğum için tatlı geldi. Yediğim yemeklerden de hiçbir şikayetim olmadı. Ama o ortamda o yemekleri yemek, Bulgaristan'da sık sık düşündüğüm gibi bir kere daha bana hoş bir lezzet olarak ağzımda kalacak olduğunu hissettirdi gerçekten. E, bu e, St. George Rotundasından biraz daha bahsetmek istiyorum. Erken dönem, erken Hristiyanlık dönem Önemi e, kilisesi olduğunu söylemiştim. E, tabii ki e, önündeki alanda farklı falan dedim ama onu daha fazla uzatmayıp söyleyeyim. Romalılardan kalma bir bina esasında. Önündeki alanda da Roma'dan kalan yine e, başka yapılaş, yapıların, e, odaların, işte depoların neyse e, farklı oda formatında mimarisi, kazıldıkça ne oldukları anlaşılıyor e, olduğu bir alan var. Çünkü e, bina dördüncü yüzyılda falan Romalılar tarafından yapılıyor. ...yapılmış ve büyük ihtimalle o zamanda bir tapınakmış zaten. Bir pagan inanç tapınağı olduğu düşünülüyor. Tahmin edebileceğiniz gibi e, Osmanlı döneminde bir e, camiye çevrilmiş. E, ama ondan önce de Hristiyan, erken Hristiyanlık döneminden Osmanlı dönemine kadar da zaten bir kilise haline getirilmişmiş. Osmanlı'dan sonra da tekrar kilise haline dönüştürülmüş. En ilginç tarafı e, tepesinde yani kubbesinin iç kısmında içeride yer alan yuvarlak olduğunu düşünürseniz... ...bu başka cami kubbelerine benzemiyor, enteresan veya başka kilise kubbelerine... E, freskler. E, işte 12. 14. yüzyıla kadar gelen ama en eskisinin 10. yüzyılda yapıldığı tahmin edilen. 3-4 kat değişik zamanlarda yapılmış fresk icat, e, keşfedilmiş kubbede. Ama işte çok enteresan böyle e, şey, bütün peygamberlerin resimleri falan. Normalde rastlanan cinsten freskler değil, özel freskler. E, bu Müslümanların cami olarak kullandığı Osmanlı döneminde boyanmış üstleri ve böyle bir fresk durumunun ortasında mevcut olduğu da 20. yüzyılda sonra daha yeni keşfedilmiş. Şimdi bu haftaki vaktim artık doldu galiba. Bu kent öyle gözüktüğü veya uzaktan zannedildiği gibi e, çabuk anlatılabilir bir kent değil diye söylemiştim. Tadı damağımda kalmış boyutları var. Bir de aklımın kalıp gidip keşfetmek istediğim başka boyutları var. Onun için izninizle Sofya'yı haftaya da aktarmak istiyorum. Özellikle Bulgar mutfağı ve yeme içmeden gelen lezzetleri daha detaylı konuşmak üzere. E, fonda duymakta olduğunuz müzik parçasıyla programın son yarım dakikasında susup sizi baş başa bırakmak istiyorum. O nedir derseniz Todos Ispasov adlı bir Bulgar sanatçı ki Grammy ödülleri falan kazanmış grupların içinde yer alıyor. Bildiğiniz kaval çalıyor ve o kavalda horo e, isimli bir parçayı burada seslendiriyor. E, Karadeniz bölgesinin e, birçok benzerliğini söylemiştim Bulgar e, doğasına, coğrafyasına, kültürüne. Bence bu müzik de biraz onu hatırlatıyor. Daha doğrusu Fonda çalınan e, yaylılar bunu çok hatırlatıyor. Haftaya kaldığımız yerde Sofya'nın e, tadına bakıyor olacağız. E, o güne dek size her zaman olduğu gibi bugün de e, bol e, bereketli, lezzetli bir yaşam diliyorum oracıkta. tentler lezzetler Hazırlayan ve sunan Güzin Yalın <Gülüyor>